Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış Ön söz okunurken Zübeyir ve Sungur abi gibi üstadın yakın talebeleri olan nur hizmetkârı abiler de varmış. Salih Özcan o mecliste neler olduğunu bana şöyle nakletmişti. ''Salih Özcan Bey de oradaymış demek.'' ''Sungur abi anlatmış.'' ''Demişti ki...'' ''Üstat kendi yazılarını bile okutur.'' ''Şurasını tahsih edin.'' ''Şu kelimenin yerine şunu koyun.'' ''O kelime fazladır, lüzumu yok.'' ''Sirin.'' diye düzeltirdi. Ali Ulvi Bey'in ön sözünü üç defa okutup dinledi... ...ama hiçbir yerine itiraz etmedi. Önsözün başına şu cümleyi yazın dedi. Bu önsöz Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alim tarafından yazılmıştır. Bu önsöz tarihçeyi hayatın baş sayfasına konularak yayınlandı. Üstad Bediüzzaman'ın ilmine, imanına ve hizmetlerine bu vesileyle vakıf olmuştum. O ne yılmayan bir iman, korkmayan bir insan, kararmayan bir ses, kısılmayan bir nefestir. Allah için çalışmak, imanı kurtarmak için çabalamak, bir mevki, mansup, bir dünyalık peşine düşmek şöyle dursun, gelen hediyeleri bile kabul etmemek, kimsenin minnet altına girmemek, kimseye esir olmamak, yaptığı hizmete karşılık hiçbir şey beklememek. Peygamberane bir duruş. ''Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.'' Bütün peygamberler de aynı hakikati seslendirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Tarihçeyi hayat çıktıktan sonra Eşref Edip Bey'in neşrettiği Sebil-ül dergisinde ve bazı gazetelerde üstadın eserleriyle birlikte berat ettiğini okudum. Bu benim için büyük bir müjde oldu.'' Gönüller Fatih'i Büyük Üstada diye bir şiir yazdım. Bir mektupla birlikte kendisine gönderdim. Mektupta neler yazmıştınız? Mektubu isteyenler hatıralarımı anlattığım kitapta okuyabilir. Burada numune olarak kısa bir bölümünü arz edeyim. Bir yerinde şöyle demişim. Yıllardan beri önüme sıra dağlar gibi engeller, korkunç uçurumlar gibi maniler koyan nur çağlayanı,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 Zira tefekkür ve ilhamıma nihayetsiz bir ufuk açılıyor. Cihan muhteşem bir nur mabedini andırıyor. Civarımdaki her şey, her yer derin bir vecd ve istirakla gaş olmuş bir halde. Her zerrede hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin sırrı sübhanisi tecelli ediyor. İşte bu minmal üzere bir şeyler yazmıştım.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 Şiiri de sizin sesinizden dinleyebilir miyiz? Şiir, mektubat kitabının sonuna alınmış. Şöyle. Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad, Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder Yad. İlhamıma can geldi beraat haberinle, Müminleri şade eleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar. Göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın. Par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerce vecizen. Tarihini kutsi heyecanlarla süzerken İlhamımı mest etti cemalin. Hatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günde. Her anı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman. Sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir. Ölmez eserin... Gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin. İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen taç! Alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden. Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler. Cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkuresi günden güne erdikçe kemale, gar kolmada iç alemi en tatlı visale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman, bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kudsiyesi vardır. Vicdanları mest eyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, Yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi, hiç durma, ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla. Manzumeyi şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, Milyonları aşmış bütün evlatlarınızla, Birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, Basfeyle feyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem. Risale-i Nur talebeleriyle hukukunuz devam etti mi? Ediyor mu? Risale-i Nur talebesi kardeşlerimle çok yakın alaka ve münasebetlerimiz oldu ve de devam ediyor. Peki daha önceki yıllara göre şimdileri nasıl değerlendirirsiniz? Geçmiş senelerde çoğu yaşlı ve esnaftan, tüccardan kimselerle karşılaşırdım. Son yıllarda hem genç hem de yüksek tahsilli arkadaşların ekseriyeti teşkil ettiklerine şahit oldum. Hepsi musalli, dürüst, faziletli, birlik, beraberlik, tesanüt ve muhabbet içinde iman ve İslam davasını yaşayan gençler. Peki İslam dünyasıyla mukayese edecek olursak son 50 yıldır İslam dünyasında görülen gelişmeler bu nurun tamamlanmasının yeni safhalarıdır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de ...asıl sıkıntılı günleri... ...üstad hazretleri ve yakın talebeleri çekmiş. Zübeyir ağabeyi anlatmıştı. Bir gün... ...üstad söylüyor ben yazıyorum. Öğlen oldu acıktım. Yazmaya halim mecalim kalmadı. Üstad coşmuş söylüyor ben yazmaya devam ediyorum. Artık ellerin titremeye başladı. Dayanamadım... Üstadım çok acıktım Öyle mi? Öyleyse işaret koy da yemekten sonra devam edelim Üstadım be Bir kebap söyleyeyim geleyim he? Kebap getirsinler Zübeyir sepetin içinde kuru pide var Getir şu kaba onu doğra Mangalda da akşamdan kalma et suyu var Onu da ısıt üzerine dökelim Ha, Dolapta yoğurt olacak Dediklerini yaptım Başladık yemeğe Üstad hazretleri dedi ki Zübeyir oğlum Mideden münkir ne var Peygamberi Zişan Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem insanların doldurdukları kapların En şerlisi mideleridir Buyuruyor ...mideden nankör ne var? Şimdi... ...on çeşit yemek yiyelim... ...on saat sonra hiçbir şey yememişiz gibi olur. Elhamdülillah... ...açlığın gitti üstadım. Bak... ...şu yediğimiz tiridi ne niyetle yesen o olur. Kebap desen kebap olur. Köfte desen köfte olur. Börek desen börek olur. Hem her şey olur. Doyduk elhamdülillah... Bugün ümmeti Muhammed'in ihtiyacı, mide açlığından ziyade ruh açlığıdır. Ruhları doyurmaya bakın. Kebap söylemek için çarşıya gidip gelene kadar sen birkaç sayfa daha yazı yazarsın. Her şeyin ehemmini mühimmine tercih edin. Yemek mühim fakat ruhumuzun gıdası daha mühim. Yine üstadın talebelerinden, samimi kardeşlerden Tahiri abi vardı. Onun hacla ilgili hatırasını daha önce arz etmiştim. Nasıldı? Bir daha anlatsanız. Ravza-i da ağlayarak anlatmıştı... <gülüyor> Bizim nazifçeli bir Tayyare Acentesi olmuş. Beş tane kontenşanım var. Hazırlan seni de hacca götüreyim dedi. Koştum. Üstad'a vaziyeti anlatayım dedim. Anlattım. Üstad sordu. Tahiri. Sana hac farz oldu mu? Efendim benim neyim var ki hac farz olsun. Biliyorsunuz. Fakir bir adamım, bir kalemim, bir de kağıdım var. Tahiri, şeytan bazen sağdan gelir. Seni hizmetten alıkoymak ister. Eğer tayyareye bineceksen, seyahat edeceksen o başka. Müslümanların imanı tehlikedeyken sen nasıl kendini düşünürsün? Küfür salgınını, dinsizlik felaketini görmüyor musun? Şey efendim, bizim Nazif Çelebi... Yazın güzel, okunuyor. E çabuk da yazıyorsun. Birkaç risale daha fazla yazıp hizmet etsen daha iyi değil mi? Bak kitapları bastıramıyoruz. Mazgumuz, zebunuz, zayıfız. Böyle bir zamanda kendini düşünüp davayı ihmal edip cennette kendine mevkiyi ayırmak için hacca gitmek olur mu? Ben buna razı değilim ama yine de sen bilirsin. Üstadım ben de bunun için sormuştum. Tahiri soracak başka sual mi yoktu? Haydi sana farz olduysa zaten sormana lüzum yok Tabii gideceksin Ama şu halde sen bana sormadan Diyecektin ki Nazif Bey Ben yangın söndürmeye gidiyorum Yangın söndürmeye giden adam gezmeye gidemez Nazif Bey'e benden de selam söyle Yerine başka birini göndersinler 99. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın good production